Tarih, tekrar tekrar sahnelenen bir oyun gibi. Rol alanlar değişse de senaryo değişmiyor. Yıkılanıyla, sallananıyla bütün bu beşeri sistemlerin ortak noktası, hepsinin maneviyattan uzaklaşmış olmaları. allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de eski toplumların başına gelenleri ve bunların sebeplerini açık açık buyurmuştur. Bu ibret olması ve biz insanların bu olaylardan ibret almamız içindir. Aynen Ali İmran Suresinin 137. ayetinde buyrulduğu gibi. Diğer canlılardan farklı olarak insan, fıtratında bulunan onca duygulara sınır konmadığından dolayı zamanla iman terbiyesinden çıkıyor ve çıktığında tanınmaz hale geliyor. Böylelikle yıkıcılıkta, kötülükte sınır tanımıyor. Allahu Teala zulüm ve şirkte sınır tanımayan insanlara önce elçileri vasıtasıyla emirlerini iletir. Bu emirlere itaat etmeyen ya da gönderdiği peygambere isyan edenlere hak ettikleri cezayı göndermiştir. Daha önce haddi aşan Hud aleyhisselama karşı çıkan Ad kavmi helak edilmişti. Bu helaktan kurtulan müminler Arabistan yarımadasının muhtelif yerlerine dağıldılar, yerleştiler ve sayıları gittikçe arttı. Allah u Teala kendilerinden öncekilere olduğu gibi semut kavmine de birçok ihsanda bulundu. mal, mülk, uzun ömür. Servetleri bollaştıkça insani değerlerden uzaklaşma yoluna gittiler. Ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya başladılar. Yaşadıkları şehirlerde çeteler oluşturdular, yeryüzünü, o zamanlar için yaşanmaz hale getirdiler. İyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Bir taraftan estirilen terör, diğer taraftan inkarcılık ve puta tapma o kadar arttı ki, sonra kendilerine peygamber gönderildi. Herhangi bir peygamber ve ilahi emir ulaşmayan kavimlere, biliyorsunuz ilahi ceza verilmiyor. Semud kavmine de önce kendi içlerinden Salih aleyhisselam gönderildi. Her türlü fenalıkta ileri gittikleri bir sırada karşılarında Allahu Teala'nın resulü Salih aleyhisselamı buldular. Bu durum Ashabı Hicr diye de anılır. Semut kavmi, Salih Peygamber'in uyarıcı olarak gönderildiği kabimin adı. Dağlar oydukları evlerde yaşadıkları için sağlam ve korunmuş yerlerde yaşayanlar anlamında Hicir, Ashabul Hicir de deniyor. Kur'an-ı Kerim'de 26 defa tekrarlanan Semut kavminin Salih Aleyhisselam'la olan mücadelesi oldukça ibretliktir. Bugünkü yayınımızda bir bölümü sadece Kur'an-ı Kerim'in anlatımına ayıracağız. İlk önce biraz tanıyalım Semud kavmini. Değerli dinleyenlerim, Hicr bölgesine daha önceki programlarda da sizlerle paylaşmıştık Siyer okurken tanıklık ettik. Tebük seferindeyken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o hicir bölgesine gelmişti ve sahabelerini şöyle uyarmıştı. Azaba uğratılmış olan şu milletin yurduna ağlamadan girmeyin. Şayet ağlayamıyorsanız onların başına gelenlerin sizin de başınıza gelmemesi için Onların topraklarına uğramayın. Sonra başını örtmüş ve o hicr denilen vadiden süratle geçmişti. Yine o hicr yerinde bir tebük seferinde asabı ı kiram konakladığı zaman, bir zamanlar bu diyarın zalimlerinin kullandığı kuyulardan su çekmişler, onunla hamur yoğurmuşlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenince, arkadaşlarına çektikleri suyu derhal dökmelerini, içmemelerini ve onunla yaptıkları yoğurdukları hamurları da yememelerini, ancak develerine yedirmelerini emretti. Acaba o hicr denilen yerde neler olmuştu? Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu kavimlere bakarak, Onlardan ibretler almalı her Müslüman. Çünkü Ad kavminin helak oluşu Semutlular tarafından çok iyi biliniyordu. Aynen şimdi bizim Semutluları anlayabileceğimiz gibi görmesek de hayatları hakkında malumatlar edineceğiz. Ama onlar bizden farklı olarak kendinden önceki yaşanan ibretlik hadiseleri görmüşlerdi. Lakin Allahu Teala'nın onlara verdiği nimetler o kadar çoktu ki onlar şükrü unuttular. Daha önce şımarıklıklarından dolayı başına neler geldiğini bildikleri halde Ad kavminin onlar da şımardılar. Şükretmediler. Allahu Teala'ya kulluğu bir kenara bırakarak yonttukları taşları ilah edindiler. Saltanatları o kadar görkemliydi ki dünyada ebedi kalacaklarını düşündüler, ahireti unuttular. Şımarıklık ve azgınlıkları da arttıkça arttı. Ad kavminin başına gelen felaketi baside alarak onları şöyle ayıplamışlardı Semud kavmi. Onlar akılsız bir toplumdu. ''Binalarını düz ovalara yaptıkları için fırtınaya yakalandılar ve yok edildiler. Ama biz kayaları yontuyoruz. Rüzgar fırtına bize de zarar veremez ya.'' diye kibirlendiler. Onlara göre bu akıllıca bir şeydi. Birazdan o yonttukları evleri, şimdi sanat eseri diye bilinen ve ziyaret edilen yerleri anlatmaya çalışacağız.'' Ama bilmemiz gereken onlar da diğer reddedilen ve büyük hüsrana uğrayan ceza alanlar gibi fesat çıkardılar ve Allah'ı unuttular. Binalarını sağlam yaparlarsa kurtulacaklarını düşündüler. İrem soyundan gelen hükümdar Gasser'in Semut ve Cedis adlarında iki oğlu vardı. Hükümdar Gasir, birbirleriyle hiç geçinemeyen oğullarının birini doğuyu, birini de batıya gönderdi. Semut kavmi Kızıldeniz kıyılarında bir kabileye saldırdılar. Yurtlarını ellerinden alarak oralara yerleştiler. Kervanları soyuyorlar, esirleri kullanıyorlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarıyorlardı. Semuttan sonra krallığın başına sırasıyla Hadin, Ubeyt, sonra da Masih geçti. Masihin Esef, Esefin de Ubeyt adında bir oğlu oldu. Salih Aleyhisselam Ubeyt'in oğluydu. Çok dayanıksız kerpiç evlerde yaşayan. Semut kavmi, Masih zamanında binlerce köle çalıştırarak kayaları oydular ve böylece taştan oyulmuş evlerde, onlara göre oldukça korunaklı yerlerde yaşamaya başladılar. Ad kavminden sonra gelip güçlenen Semut kavmi ilk zamanlarda tevhid inancına sahipti. Yani Allah-u Teala'nın birliğine, peygambere ve ahiret gününe ilk başta iman ediyorlardı. Ancak zamanla onlar da gözlerinin önünde felakete uğrayan ad kavmi gibi putlara tapmaya ve peygamberleri yalandamaya başladılar. Salih aleyhisselam, küçük yaşta annesi, dedesi ve babasını kaybedince, Teyzesi tarafından büyütüldü. Bu arada krallık başka kabileye geçti. Salih aleyhisselam daha küçük yaşlarda bile putlara tapan, sapıklık ve cahillik içinde yaşayan kavminin geleneklerine ve puta tapanlara karşıydı. Diğer çocuklardan çok farklıydı ve bazılarının bu gözüne hiç de hoş gelmiyordu. Hükümdar soyundan olduğu için akrabalarından çekinen halk, Salih aleyhisselama bir şey yapmıyorlar, onu deli zannediyor, kendi haline bırakıyorlardı. Salih aleyhisselam, Semud kavmi içinde baba ve anne soyu yönünden en seçkin ve üstün bir durumdaydı. Kendisi daha önce ticaretle meşguldü. Salih aleyhisselamın kısa da olsa fiziksel özelliklerine bakalım. İsa aleyhisselama benzediği yazılıyor eserlerdi. Beyaza çalan, kırmızı benize sahipmiş. İsa aleyhisselamdan farklı olarak düz saçlı olduğu söyleniyor kendisi yine İsa Aleyhisselam gibi yalın ayak yürür, ayakkabı giymezmiş. Semut kavmi ve yurtlarına geçelim. Salih Aleyhisselam'ın kavmi ikinci ad diye anılan Semut kavmidir. Allahu Teala birinci adi. Yani Hud aleyhisselamın kavmini helak etmişti. Sonra onların ardından Semud kavmini yeryüzüne hakim kıldı. Allahu Teala Semud kavminin ömrünü çok uzun etti. Hatta onlardan bir kimse kendisine taştan o zamanki imkanlarla hazırlanan çamurdan bir ev yaparmış. O kişi daha sağken ölmeden ev yıkılıp gidermiş. Yani bu kadar uzun yıllar yaşamışlar. Bakmışlar ki kendi ömürlerinin çeyreğine gelmeden yaptıkları binalar eskiyor, yıkılıyor. Dağlarda kayaları oymaya başlamışlar. Dağların içinde kendilerine evler edinmişler ve geçim bolluğu içinde yaşayıp durmuşlar. Semut kavmi bugün Hicaz'la Şam arasında Vadil Kur'a'ya kadar uzanan Hicr bölgesindeydi. Hicr neresiydi hatırlayın, Semud kavminin, o Medine ile Şam arasında bulunan yurdunun adıydı. Dağların arasında korunaklı bir yer. Allahu u Teala'nın buyurduğu gibi, dağlardan yontmuş oldukları evler var. Ayetleri birazdan sizlerle tekrarlayacağız, okuyacağız. Bu arada tarih kitaplarında yazdığına göre bu evler hakkında biraz bilgi paylaşalım. Bunlara esal istiyorlar, dağlar içinde evler. Bugünkü evlerimize benziyor. Lakin bir farkı var. Bizim binalar topraktan temelli. Öyle değil. Bildiğiniz dağların oyularak yapıldığı pencerenin, odaların, havalandırma sistemlerinin olduğu yerler. Yani uzaktan bakan, Birileri bu evleri görünce birbirine bitişik bir dağ gibi zannediyor. Biraz yaklaştığı zaman her birisinin ayrı ayrı dikili durduklarını görüyor. Yani evlerden her biri kendi kendine ayakta duruyor. Bir tepe bir dağın içine gömülü olduğu için. İnsan onların üzerine ancak son derece zahmet çektikten sonra çıkabiliyormuş. O yüzden etraftaki düşmanlar tarafından kolay kolay... Öldürlememişler, bu yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamadıkları için, tehdit olmadığı için de çok şımarmışlar. Bunun en önemli sebebi, ömürlerinin uzun ve oturdukları yerlerin böyle korunaklı olması. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştıktan sonra, geçelim Salih aleyhisselamın gönderilişine. Semud kavmi, İşe büsbütün azıtıp Allahu Teala'nın emrine aykırı olarak putlara tapmaya, yeryüzünde bozgunculuk ve fesat çıkarmaya, şımarmaya, taşkınlık etmeye başladıkları zaman Allahu Teala onlara Salih Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Bu görevden sonra Salih Aleyhisselam Semud kavmini bütün putlara atarak bir olan Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmaksızın iman etmeye, ibadet etmeye davete başladı. Fakat Semud kavmi Salih aleyhisselamı ve anlattıklarını, iman davetini küfür ve inkarla karşıladılar. Zaten Semud kavmi kendilerine Salih aleyhisselamdan önce gönderildikleri anlaşılan lakin İsimleri, kıssaları Kur'an-ı Kerim'de açıklanmamış olan başka peygamberleri de yine yalanlamışlardı. Ataları ne yapıyorlarsa, onlar da aynını yapıyorlardı. Lakin, Salih aleyhisselam davetine, tebliğine ısrarla devam etti. Ve uyardı. Eğer davetimi kabul etmezseniz, Allah'ın gazabına, azabına uğrarsınız dedi. Semud kavmiyle 20 yıl boyunca uğraştı. İş uzayıp gidince Salih aleyhisselam'dan söylediklerini doğrulayacak bir ayet, bir mucize göstermesini istediler. Salih aleyhisselamı bir yere davet ettiler. Geldiğinde "Ey Salih, ''Sen madem peygamber olduğunu iddia ediyorsun ve tek olan Allah'a imandan bahsediyorsun ve biz eğer bunlara inanmazsak bir azabın ebedi olarak bize geleceğini söylüyorsun öyle mi?'' ''Evet'' dedi Salih aleyhisselam. ''Peki sen madem böyle üstün özelliklere sahipsen bize bir mucize göster de sana inanalım'' dediler. Salih aleyhisselam, ''Benden nasıl bir mucize istiyorsunuz?'' diye sordu. Semut kavmenin, o zamanlar, her yıl belli bir günde, putlarını yanlarını alarak çıkıp kutladıkları bir bayramları varmış. Onu kastederek demişler ki, ''Ey Salih, sen kendi ilahına yalvar. Biz de kendi ilahlarımıza yalvaralım.'' ''Eğer, senin ilahın duanı kabul ederse biz sana tabi olalım Ha yok eğer bizim ilahlarımız duamızı kabul ederse sen bize tabi ol Salih aleyhisselam olur dedi böylelikle Semud kavmi ve senleri putlarıyla birlikte bayramlarını kutlamaya çıktılar her yıl olduğu gibi Salih aleyhisselam da onlarla beraber gitti Semud kavmi, dualarında Salih aleyhisselamın yapacağı duasından hiçbir şeyi kabul etmemesini ve senlerinden yani putlarından istediler. O zaman Semud kavminin seyyidi ve tanınan kişilerinden olan Cenda bin Amr, ''Ey Salih, şu kayanın yanına bizimle birlikte git.'' Kayanın içinden bizim için şöyle şöyle şöyle vasıfta dişi bir ceve çıkarırsan, bu deveyi çıkardığın takdirde senin peygamberliğini doğruluyacağız ve sana iman edeceğiz dedi. Salih aleyhisselam bunu yaptığı takdirde peygamberliğini tasdik ve kendisine iman edecekleri hakkında onlardan Kesin bir söz aldıktan sonra kaya'nın yanında namaz kıldı. Yüce Allahu Teala'ya uzunca dua etti. Etraftakiler alaya alıyorlar, gülüyorlardı. Lakin bir süre sonra kaya kocaman bir kaya sanki doğum sancısı çeken bir hanım gibi sancılandı. Yine hamile bir kardeşimizin hareketi gibi hareket etmeye başladı. Herkesin şaşkın bakışları arasında titremeye başladı yeryüzü. Sonra da koca dağ ikiye ayrılarak içinden tam da istedikleri renkte, istedikleri boyda bir deve çıktı. Kaya bir deve doğurmuştu. Böyle bir mucize, o kavmin kaderi olacaktı. Şimdi, şaşkın şaşkın bakıyorlardı ama, ya Salih aleyhisselama inanacak, yani iman edecekler, kurtulacaklar, ya da yalanlayıp helak olacaklardı. Semud kavmi, bu mucizeye inanarak, başta dişi deveye dokunamadılar. Fakat onların bozulan fıtratları, Buna daha fazla tahammül edemedi. Yine fitneye ve fesada başvurdular. Yeryüzünde hakça bir bölüşüm istemiyorlardı. Kamu malını kendi mülkleri gibi kabul edip, bunda başkalarının hakkı olmadığını düşünüyorlardı. Halbuki Salih aleyhisselam onlara demişti, şu şu şu zamanlarda sağın. Kaplarınızı, kaçaklarınızı doldurun sütle. Bu Allahu Teala'nın ikramıdır. Ama ona bir zarar vermeyin. Semut kavmi, bu deveyi istedikleri kadar sağarlar, kablarını sütle doldururlardı. Bunun üzerine Cenda bin Amr ile kavminden bazı kişiler. Salih aleyhisselama derhal iman ettiler. Cenda bin Amr'ın amcasının oğlu, Şihab bin Halife gibi Semud kavminin bazı eşrafı da, Salih aleyhisselama iman etmek ve ona tabi olmak istedilerse de, o taptıkları putun sahipleri olan eşraftan birilerinin ona engel olmasıyla maalesef iman etmediler. Müslüman olmaktan Vazgeçtiler. Salih aleyhisselam, Rabbinin kendisine verdiği devesinden hiç ayrılmazdı. O nereye yönelse onun yanında bulunurdu. Deve, bir gün semut kavminin suyundan içer, bir günde onlar devenin sütünü sağır, içerlerdi. Olacak ya, semutlular. O deve verilen sırada artık fitneye başvurmaya başladılar. Kendi aralarında bizim suyumuzu içiyor. Bizi su bırakmıyor. Biz hem susuz kalacağız. Hem ekinlerimizi sulayamayacağız. Şüphesiz Salih bize yalan söyledi. Bu deveyi boğazlayalım diyorlardı. Semut kavmi, Allahü Teala'nın emrine karşı kibir ve gurura düştüler, azgınlık ettiler ve aralarında bir anlaşma yaparak bazı elçiler göndererek toplantılar üzerine toplantı yaptılar ve karar aldılar. Artık deve öldürülecekti. Peki bunu kim yapacaktı? O da seçildi ve nihayet bir yerde deveyi boğazladılar. Deveyi boğazlayanlardan birisi kızıl, sarışın, köse, kısa bir adamdı. Öteki de uzun boylu, akılsız ve titrek, satın alınan bir kimseydi. Anne deve kesildi, bunu gören yavrusu kaçıp dağa çıktı. Yavru deve Salih aleyhisselamı görünce ağladı ve böğürmeye başladı. Semut kavmi kendi hidayetlerine belki de vesile olacak bu mucizeyi helaklerine sebep kıldılar. Her türlü uyarıya, ikaza bunca nimete rağmen onu kamu alanında otlamasına ve su içmesine tahammül edemediler. Bu bencillikle Allahu Teala'nın arzını kendi mülkleri kabul edip. Allah'ı inkar ederek kendilerine yazık ettiler. Salih aleyhisselam, yavru deveyi gördü ve anneciğinin başına gelenleri görünce çok üzüldü. Hepsini topladı bir araya. Semut kavmine dedi ki, her böğürüş bir eceldir. Yurdunuzda üç gün daha yaşayacaksınız. Bu yalanlanmayacak bir vaattir dedi. Semud kavminden Salih aleyhisselamı öldürmeye kalkışanlar da oldu. Fakat Allahu Teala peygamberini korudu. Semud kavmi Salih aleyhisselamla alay ederek azaba ne zaman uğrayacaklarını sordular. Merak ediyoruz ey Salih Bizi korkutup durduğun şeyler var ya, şüphesiz biz onlardan korkmadığımız gibi. Seni deli yerine koyuyoruz. Merak ettik, acaba şu azap azap deyip korkuttuğun zaman ne zaman gelecek? Salih aleyhisselam, azap alameti birinci günde yüzleriniz sararmış olarak sabaha çıkacaksınız. İkinci günde, yüzleriniz kızarmış olarak sabaha çıkacaksınız. Üçüncü günde, yüzleriniz kararmış olarak sabaha çıkacaksınız, dedi. Gerçekten de öyle oldu. İlk günde sabaha çıktıkları zaman, küçüğü, büyüğü, kadını, erkeği, tüm semutluların yüzleri, Aniden sapsarı olmuştu. Birbirlerine bakıyorlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyorlardı. Küçücük çocuklardan yaşlıya kadar herkes sapsarıydı. Bunun üzerine Semud kavmi, helak olacaklarını ve Salih aleyhisselamın doğru söylediğini geç de olsa anladılar. İkinci gün olmuştu. Salih Aleyhisselam'ın dediği gibi, yüzleri kızarmış olarak sabaha çıktılar. Yine birbirlerine bakıyorlar, şaşırıyorlar ve kendilerini ayıplıyorlardı. Üçüncü gün, yüzleri sanki kara bir boya sürmüş gibi kararmış olarak sabaha uyandılar. Ve dördüncü gün, pazar günüydü. Sabah vakti kendilerine azaptan cezadan neler geleceğini gelecek azabın nasıl olacağını soruyorlardı. Çünkü ad kalminin başına nelerin geldiğini biliyorlar ve onların başına gelen kendilerine gelmesin diye rüzgara fırtınaya dayanıklı sağlam konaklarda yaşıyorlardı ya merak ettiler. Salih'in dediği doğru. Üç gün şu olacak dedi oldu. Şimdi dördüncü gündeyiz. Acaba azap hangi yandan gelecek? Üzerimize gökten mi gelecek bu? Yoksa ayaklarımızın altından mı gelecek? Bilmiyorlardı. Bir semaya bakıyorlar, ağlıyorlar. Bazen yere bakıyorlar, uzaklara bakıyorlar. Güneş doğarken gökten, onlara, Göklerin bütün gürlemelerini, yeryüzünün, bütün çığlıklarını içinde taşıyan öyle bir bağırışla bir ses geldi ki, bir anda göğüslerindeki tüm damarlar, kalpler parçalandı. Bu nasıl bir sesti? Bu nasıl bir bağırıştı? Canları bedenlerinden Uçuverdi. Solukları bir anda, hareketleri bir anda kesiliverdi. Altlarından da son derece şiddetli bir sarsıntı oldu ardından. Allahu Teala'nın hareminin bu azaptan koruduğu bir tek kimseden başka doğuda, batıda ikisi arasında onlardan helak olmadık. Hiçbir kişi kalmadı. O muhitte. Kurtulan o tek kişi Ebu Rigal isimli bir adam. Ad kavminin helakıyla Semud kavminin helakı arasındaki süre ortalama 500 yıl olarak hesaplanmıştı. Söylediklerine göre ismi Kelbe bint Es olan bir cariye hariç, Onlardan ne küçük, ne büyük, ne kadın, ne erkek, hiç kimse kurtulamadı. Salih aleyhisselama şiddetle düşman olan bir kafir de vardı. Azabın başladığını, geleceğini görür görmez, ayakkabılarını çıkararak süratle koşmaya başlamıştı. Bir kabileye vardı, gördüklerini ve kavminin başına gelenleri onlara haber verdi. Ne olur bana bir su verin, su verin dedi. Suyu içti, o da öldü. Salih aleyhisselam ve ona tabi olanlar dışında, Semut Zürriyetinden Ebu Rigal denilen bir adam var demiştik. Sadece o kurtulmuştu. Azap geldiğinde o, Mekke'de ikamet ediyordu. Ama onlar gibi aynı kötülüğe, Aynı putperestliğe ve zalimliğe sahipti. Fakat farklı bir yerdeydi. Yani Semud kavmine inen o bela, orada olmadığı için ona gelmemişti. Öyle görünüyordu. Ama gerçek böyle değildi. Günlerden birinde, haremden çıktığında, gökten kocaman bir taş geldi beyninin üzerine ve onu öldürdü. Cabir İbni Abdullah radiyallahu an bunu bizlere aktarıyor. İbni Ömer radiyallahu an'dan gelen bir rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber taife çıktık, bir kabrin yanına geldik diyor. Ben kulaklarımla şöyle dediğini işittim. Bu Ebu Rigalin kabridir. O, Sakif'in babasıdır. Semuttandı. Harem Şerif'te de olduğu için azaptan o zaman kurtulmuştu. Harem'den çıktığında kavmine isabet eden azap ona da isabet etti, öldü ve buraya gömüldü. Onun alameti onunla birlikte altın bir dalın gömülmüş olmasıdır. Eğer kazarsanız onu bulacaksınız. İnsanlar acele acele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu yeri kazdılar ve o dalı gerçekten buldular. Ebu Davud'da da geçen bir hadisi şeriftir bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Veda Hacında belki hatırlarsınız Osman denilen bir vadiye varmıştı. Ebu Bekir radiyallahu anh buyurdu ki, ''Ey Ebubekir, bu hangi vadidir?'' ''Osvan Vadisi'dir.'' denilince, Salih aleyhisselamın da beline aba tutunmuş, belinden yukarısını alacalı bir kumaşla bürünmüş, genç ve kızıl tüylü, yuları hurma lifinden örülmüş dişi bir deve üzerinde olduğu halde, hac için buradan telbiye getire getire geçtiğini haber verdi.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yine buna benzer en az 12 hadisi şerifinde de kendisiyle ilgili bilgiler yer almaktadır. Salih aleyhisselam Semud kavmini yüce Allah'a iman ve ibadete davet etmekle uğraştı. Semud kavminin helakinden sonra hicir denilen yerden ayrılırken onlara şöyle hitap etti. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin elçiliklerini tebliğ ettim. Sizin için iyilik istedim, iyilik diledim, iyilik yaptım. Fakat siz iyilik edenleri ve iyiliği sevmezsiniz ki. Yanında bulunan müminlere de, Ey kavmim, şüphe yok ki burası halkına Allah'ın gazap ettiği bir yer. Buradan hemen göç edin. Ve Allah'ın haremine ve emanına gidip kavuşunuz dedi. Allah'a iman edenler ihrama girdiler. Liften yularlı, genç, kızıl tüylü develeri arkalarını alarak yola düştüler. Telbiye ede ede yola revan oldular. Mekke'ye vardılar. Ve hayatlarının sonuna kadar orada kaldılar. Salih aleyhisselamın, davetine uyan ve Allahu Teala'ya iman edenler orada gömüldüler. Kabirleri Kabe'nin batısında Darun Nedve ile Hicr arasında bulunuyor. Bir rivayete göre Salih Aleyhisselam da vefat ettiği zaman 250, diğer rivayette 280 yaşındaydı. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Semud kavmi hakkında açıklanan ayetleri dinleyelim. Ant olsun. Eshab-ı Hicr'de peygamberleri yalanlamışlardır. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de, onlar bunlardan yüz çevirici diler. Onlar dağlardan emin emin evler, hepsini yontmuş ve oymuşlardı. Ant olsun ki biz, Semud kavmine de, Allah'a ibadet ediniz diye, kardeşleri Salih'i gönderdik. Bir de ne görsün? Onlar birbiriyle çekişir, iki fırkadır. Salih, Ey kavmim, niçin iyiden ve güzelden önce, çarçabuk kötüyü, yani azabı istiyorsunuz? Allah'tan yargılanmanızı istemeli değil misiniz? Böyle yaparsanız, umulur ki esirgenirsiniz, dedi. Biz, senin yüzünden, ve mayetinde bulunan, müminler yüzünden, ''Uğursuzluğa uğradık.'' dediler. Salih, ''Sizin bütün emel ve hareketleriniz Allah katında gizli değildir. Belki siz imtihana çekilmekte olan bir kavimsiniz.'' dedi. O şehirde, hicirde düşman dokuz erkek vardır ki, bunlar yeryüzünde fesat çıkarıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı.'' Onlar, Allah adıyla antlaşarak, Salih'e ve ehline, herhalde bir gece baskın yapalım, hepsini öldürelim. Sonra da, velisine, andolsun ki biz, o ailenin helakinde hazır değildik. Şüphesiz ki biz, bu sözümüzde elbette sadıklarız, diyelim, dediler. Onlar, böyle bir tuzak kurdular. Biz de, Kendilerinin haberleri olmadan, onların planlarını altüst ediverdik. O, ey kavmim, Allah'a ibadet ediniz. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O, sizi topraktan meydana getirdi. Sizi orada ömür geçirmeye, imara mamur etti. O halde ondan yargılanmak dileğiniz. Sonra ona tevbe ediniz. Şüphe yok ki Rabbimin rahmeti çok yakındır. O duaları kabul edendir. Düşününüz ki Allah sizi addan sonra hükümdarlar yaptı. Yeryüzünde sizi yerleştirdi. Ovalarından köşkler yapıyor, dağlarından evler yontuyorsunuz. Artık hepiniz Allah'ın lütuflarını anınız. ''Yeryüzünde fesatçılar olup taşkınlıklar yapmayınız.'' dedi. ''Ey Salih, sen bundan önce içimizde ümit beslenen biriydin. Şimdi atalarımızın taptığı şeylere tapmamızdan bizi vazgeçirmek mi istiyorsun? Senin bizi ibadete davet ettiğin Rabbinden hakikaten şüphe içindeyiz.'' dediler. Salih, ''Ey kavmim! Ya ben Rabbimden gelen apaçık bir mucizenin üzerindeysem ve o Rab kendinden bana bir rahmet, peygamberlik vermişse buna ne diyeceksiniz?'' O halde Allah'ın intikamından eğer O'na isyan edersem kurtarmak hususunda bana kim yardım eder?'' Demek siz beni ziyanı uğratmaktan, bunu bana karşı arttırmaktan başka bir şey yapmayacaksınız. Şüphesiz ki ben, size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkunuz ve bana itaat ediniz. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım, alemlerin Rabb'ından başkasına ait değildir. Siz buradaki nimetlerin içinde, bağların, pınarların içinde, ekinliklerin ve domurcukları, nazik ve yumuşak hurma ağaçlarının içinde, emin emin bırakılacak mısınız? Dağlardan şumarık şumarık evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkunuz ve bana itaat ediniz. İfratçıların emrine boyun eğmeyiniz ki onlar yeryüzünde fesat yapar ıslah etmez kimselerdir dedi. Sen ancak hızlı büyüyenlerden misin dediler. Onun kalbinden iman etmeyi kibirlerine yediremeyen ileri gelenleri de kendilerince her görünenlere onların içinden iman edenlere siz salihi, ''Gerçekten Rabbi katında gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz?'' dediler. Onlar da, ''Biz doğrusu onunla ne gönderildiyse ona iman edicileriz.'' dediler. Yine kibirlenen kimseler, ''Biz doğrusu o sizin iman ettiğiniz münkir ve kafir olanlarız.'' Salih'e de, sen bizim gibi bir beşerden başkası değilsin. Bununla beraber, eğer peygamberlik davanda doğruysan, haydi bir mucize getir, dediler. Salih, ey kavmim, işte size bir mucize olmak üzere, Allah'ın şu dişi devesi. Artık onu serbest bırakınız. Allah'ın arzında otlasın. İşte bu dişi deve, su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülükle ilişmeyin. Sonra sizi büyük bir günün azabı yakalar, dedi. Derken, o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Salih, eğer sen gönderilmiş peygamberlerdensen, ''Bizi tehdit edip durduğun o azabı getir bize.'' dediler. Rablerinin emrinden uzaklaşarak isyan ettiler. Ve Salih, ''Eğer sen gönderilmiş azabı biliyorsan getir bize.'' dediler. Bunun üzerine Salih, ''Memleketinizde üç gün daha yaşayınız.'' İşte bu, yalanı çıkarılamayacak bir tehdittir dedi. Vaktaki azap emrimiz geldi. Sabaha girdikleri sırada onları o korkunç bağırış yakalayı verdi. Kazana geldikleri o şeyler kendilerinden hiçbir azabı defedemedi. Salihi de onun mayetinde iman etmiş olanları da tarafımızdan bir rahmet olarak azaptan. Ve o günün rüzvallığından kurtardık. Şüphesiz ki Rabb'in o çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. O zalimleri ise korkunç bir ses alıp götürdü de yurtlarında dizüstü çöken, canları çıkan kimseler olu verdiler. Sanki orada hiç oturmamışlardı. Haberiniz olsun ki Semud, Kavmi hakikaten Rablerine küfrettiler. Gözünüzü açınız. İyi biliniz ki Semud'a Allah'ın rahmetinden uzaklık verilmiştir. Semut kavminin helak edilmesinde de bir ibret vardır. Hani onlara bir zamana kadar yararlana durunuz denilmişti de Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. İşte bu yüzden kendileri de göre göre onları yıldırım tutu vermişti de ayakta durmaya güç yetiremediler, bir yardım da göremediler. İşte sana onların kendi zulümleri yüzünden ipusiz kalmış evleri. Şüphe yok ki bilecek bir kavim için bunda ibret verici bir nişane vardır. İman edip de fenalıktan sakınır olanları biz daima kurtardık. Şüphesiz Allahu Teala doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim'de işte böyle anlatıldı. İmam Ahmed'in Cabir İbni Abdullah'a başka bir rivayeti var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mucizeler istemeyin. Salih'in kavmi mucize istemiş ve deve şu dağ yolundan gelmiş, şu dağ yolundan çıkmıştır. Rablerinden emrine isyan etmiş ve onu boğazlamışlardır. Bir gün deve onların suyunu içiyor, bir günde de onlar devenin suyunu içiyorlardı. Onu boğazladılar. Allah'ın hareminde Mekke'de olan bir kişi dışında herkesi helak eden bir sayha onları yakalayıverdi buyurdu. Salih aleyhisselam görevini yerine getiren diğer peygamberler gibi o da vefat etti. Bugün bu anlatılanlardan almamız gereken çok dersler var. Nasıl ki Semud kavmi Salih aleyhisselam'ı yalanlamışlar ve kendilerinden önce Ad kavminin başına gelenleri görmüşler, nasıl fayda vermediyse biz de binlerce yıl sonra belki de bunları dinliyor, bunları paylaşıyor, okuyor ama maalesef aynı Şaşkınlıkla, bunlar da mı olmuş diyoruz sadece? Peki, gönül gözüyle, gönül kulağıyla ve tefekkürle dinlemek, okumak nerede? Diğer canlılardan farklı olarak biz insanlar, içimizdeki o duygulara sınır konmadığından, imtihan üzere dünyaya gönderildiğimizden dolayı bazen kendimize ediyoruz kendi kendimizi yıkıyoruz, parçalıyoruz. Allahu Teala işte böyle zulüm ve şirkte sınır tanımayan insanlara önce elçilerini gönderdi. Emirlerini iletti. Bu emirlere itaat etmeyen, peygamberlerine isyan edenlere hak ettikleri cezayı işte bu örneklerde gösterildiği gibi verdi. Rabbimiz Celle Celaluhu'ndan niyazımız Bizleri affeylesin. Daha önce yaşananlardan ders alan ve dünyaya dalmadan bir göçebe'nin bir ziyaretçinin kalacağı, dinleneceği bir bahçe olarak görmeyi bu dünyada da helal kazancıyla, dürüstlüğüyle, insani ilişkilerde kendini geliştirmesiyle, ibadetiyle ve Allahu Teala'nın emrini ilk sırada düşünmesiyle akıllı insanlardan eylesin cümlemizi. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.